''Fethi, fethedilemedi.'' Nuriye Akman. ''Fethi ölenlerini ecele çare yok.'' duygusuyla izledim. Her canlı organizma ölümü içinde taşır. Doğa gibi insan eliyle oluşturulan kurumlar da mecbur bu yasaya uyarlar. Büyüyen küçülmek, genişleyen daralmak, çıkan inmek, şişen sönmek zorunda. Döngünün akışı algaya göre hızlanır veya yavaşlar ama durdurulamaz.'' Bizans çürüme zamanını doldurmasaydı Osmanlı ona hakim olamazdı. Bu rolü niye başka bir güç değil de Osmanlı oynadı meselesi ayrı bir fasıl. Zaferler varlıklarını biraz da hasımlarının zayıflığına borçlu. Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca kitlesel düzeyde kutlamadığı fethi ancak yıkılmaya yakınken 1914'te hatırlaması da aynı yasanın sonucu. Akıntıya kürek çekilir çekilmesine de yarışı kayıklar değil. Hep sular kazanır. Güç akıllıysa gizlenir. Kem gözleri kışkırtıp kendini saldırıya açık hale getirmez ki hayatta kalma süresi uzasın. Gösteriş yapacaksa da rakiplerinin zorlanacağı alanlar da yapar. Mesela sanatta, binde, stratejide, mimaride, şehirleri abat etmede, refahı yaygınlaştırmada, adaleti sağlamada, yoksulluğu bitirmede, yolsuzluğa geçit vermemede. Yoksa estetik fakiri şatapatlı törenlerle Kuru kuruya bağırıp gölgüsüzlüğünü ilan etmez. 562. yıl dönümü etkinliklerine katılan yaklaşık 2 milyon kişiye Kur'an-ı Kerim tilaveti dinletilmesini ele alalım. Bu kadar kalabalık bir grubun, siyasi bir organizasyonun parçası haline getirilen Kur'an dinletisine son bir sessizlik ve huşu halinde bütün dikkatini vermesi mümkün değildi. Önünde ve arkasında siyasi nutuklar atılan, Konuşmacının alkışlanıp rakiplerin kötülendiği bir miting ortamında insanlar Allah'ın kelamını anlayıp anladığıyla titreyip kendine çeki düzen verebiliyorsa zaten alanı derhal terk etmeleri gerekirdi. Herkes bilir ama bilmezden gelir ki hakiki fetih kılıçla değil takva ile olur. Kuşatıp ele geçirmenin kılıçla yapılanı muhtedirin savaşıdır. Takva ise Allah'ın dostluğunu talep eder ve bu yüzden de Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız hadisinin gereğini yerine getirir. Savaş ancak vatanı savunmak durumunda kaldığınızda meşrudur. Dini kullanarak başka toprakları işgal etmek, insanlığın kurtulamadığı bir hastalık. Fetih törenlerinin bir amacı da işte bu sakat algıyı canlı tutmak. Yarın bir gün çeşitli mazeretlerle yabancı bir toprağa girilecekse, buna hakkımız var, ön kabulünü zihinlerde pekiştirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz veriyoruz ki, bu şehre namahrem eli değdirmeyeceğiz dediğinde, kim acaba insana en büyük zulmü kötülüğü emreden nefsin yaptığını hatırladı da, ne işim var benim burada? Nefsime karşı büyük cihadı kazandım, manayı fethettim, Rabbimi tanıdım da sıra yüzyıllar öncesinin fetine geldi, diyebildi. Diyemez, çünkü çılgın kalabalıkların içinde, Bayraklar, marşlar ve kostümlerin sahte görkeminde erimek, kendini sessiz sedasız yıkıp kalbinin burçlarına aşkın renksiz filamasını dikmekten daha kolaydır. İkincisinde kimse size alkışlamayacak, size oy vermeyecek, size dünyevi bir makam sunmayacaktır. Fetih kutlayan ahalinin tarihe saygısızlığı sadece İstanbul'un betonlaştırılmasında kristalize olmadı. Çok daha popüler, trajikomik bir öykü yaşanıyor. Amasya'da vaktiyle şehzadeler yetiştiren bu kentte belediye tarafından yalı boyu evleri kenarına konulan ve önce telefonu daha sonra kılıcı kırılarak saldırıya uğrayan, selfie çeken şehzade heykeli yenilendi ama sonra kılıcı tekrar kırıldı biliyorsunuz. Kimse bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demiyor. Bunca yıldır feti kutlarken nasıl bu kadar vahşi zevkler dindik diye sormuyor. Osmanlı'nın ince sanat anlayışı ve edebinden bir gıdım da mı yani? Bırakalım tarihi yapıları talan etmemesi, şehirlerin silüetini bozup sentetikleştirmeyi, nüfusun ne kadar şanıyla övündüğü tarihin belli başlı olay ve karakterlerini sadece kronolojik sırayla ve adlarıyla sayabilir? Bu görgüsüzlük ve cehaletle biz ancak sefaletimizi kutlayabiliriz. Fetih isteyen gönlünü, Fettah ismini açar, Yaradan'ın bu ismi fiile dönüştürmesini ister. Aslında her an ve her yönden Allah tarafından kuşatılan insan hiçbir şeyi fethedemez. Ancak fethedilebilir.